Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle bizlerden sadece camide, sadece Kabe-i Muazzama'da, sadece Ramazan ayında değil, bütün zamanlarda Müslüman olmayı ister, bütün zamanlarda Müslüman kalmayı emreder. Arabayı sürerken Müslüman, uçağı binince bir şehirden başka bir şehre intikal ederken giderken de Müslüman. Namaz vakti geldiği zaman arabayı durdurup namaz kılan Müslüman, uçağın içerisinde müs namaz kılan Müslüman, her yerde, sokakta, işinde, çocukların terbiye ederken, hayatla münasebetini kurarken, ticareti nasıl olacak? Neler helal, neler haram? Bunları ayarlarken de Müslüman olmak. Hayatınızın sonuna kadar Müslüman kalmak. Ve ibudu rabbeke hatta yeteekel yakin. Ölüm meleği gelene kadar o hal üzere kalıyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhum Onun son anlarını anlatırken diyorlar ki Allah Resulü aleyhisselam Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz Mescidi nebevide Allah Resulü'nü bekliyorlar Onu intizar ediyorlar Kapı açılacak ya da perde kalkacak Efendimiz aleyhisselam kalabalıkları yaracak Ebu Bekir'in Ömer'in önünde yine mihrapta Allahu Ekber diyecek peygamber namaz kıldıracak. Allah Resulü Aleyhisselam istiyorlar, su getiriyorlar, abdest alıyor, birkaç adım atıyor, düşüp bayılıyor. Kendine gelince soruyorlar, insanlar bekliyorlar mı? Evet ya Resulallah diyorlar. Yine abdest alıyor, birkaç adım atıyor, düşüp bayılıyor. Kendine gelince esallen nas... İnsanlar namazı kıldılar mı diye soruyor aleyhissalatü vesselam Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm efendilerimiz lahum hum yantazirûneke ya Resulallah. Sizi bekliyorlar Yine kalabalıkları yaracak Yine Ebu Bekir'in yine Ömer'in önünde Onlara namaz kıldıracaksın Sizi intizar ediyorlar ya Resulallah diyorlar Allah Resulü aleyhisselam yine su istiyor Yine abdest alıyor Fakat mecali yok en son kapıya kadar geliyorlar, perdeyi kaldırıyor, sahabeye son bir daha bakıyorlar. Ashab-ı kiram efendilerimiz sanki yüzü musaf sahifesi gibiydi. Baktılar, baktılar, Allah Resulü'nün son bakışıydı. O son ana kadar namaza bu kadar hassasiyet gösterdi. Ölene kadar Müslüman, camide Müslüman, sokakta Müslüman, iş yerinde hayatın bütün şubelerinde Müslüman olarak kalabilmek. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki kardeşlerim: Ya eyhellezine amenu duhlu fi's-silmi Ey Müslümanlar, belki bir kısmınız babanızdan Annenizden, ninenizden İslam'ı gördünüz Marka Müslümanı olarak yola çıktınız Ama şimdi Kur'an'ın sahibi size Kur'an'a göre Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a göre Nasıl Müslüman olacaksınız Onu emrediyor, onu talim ediyor O halde ey iman edenler Müslüman olanlar Müslüman olduğunu ilan edenler Uduhulu fissilmikâfe İslam'a girin ama İslam'ın bütün emirlerini, bütün yasaklarını, bütün hakikatlerini kabul eder olduğunuz halde girin. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ şeytan. Şeytanın yollarına, şeytanın ideolojilerine tabi olmayın. Kardeşlerim, Rabbimiz, Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, iki tane yol var, İslam var, cahiliye var, hak var, batıl var. Küfür var, Allah'ın dini var. Ya o yoldasın, ya bu yoldasın. Yarım Müslüman olmak yok, çeyrek Müslüman olmak yok. Şöyle olmaz diyor Kur'an-ı Hakim. Ben kelime-i getiriyorum. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorum. Ama namaz kılmıyor. Yani diyor ki ya Rabbi ben İslam'a bu kadar giriyorum. Kelime-i şehadetle giriyorum. Kur'an'ın sahibi diyor ki Atandan, babandan, ninenden gördüğün gibi değil, Kur'an'ın sahibinin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın haber verdiği gibi Müslüman ol. Kelime-i şehadeti getirdiğin gibi, Allahu Ekber de, o Hazreti Muhammed Aleyhisselam son anlarında namaza nasıl hassasiyet gösteriyorsa, sen de aynı hassasiyeti göster kelime şahadet getiriyor, namaz kılıyor. Ve evful keyle vel mizan. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, işine, ticaretine, iktisadi hayatına, adaleti koyacaksın, hakkaniyeti koyacaksın, müşterinin hakkını gasp etmeyeceksin, yanında çalışanlar varsa, yanında çalışanlar varsa, Onların alın terini sömürmeyeceksin Faizli olmayacaksın فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi alanlar, verenler, tefecilik yapanlar Bilsinler ki yer ve göklerin sahibi Allah'la savaşıyorlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la savaşıyorlar O halde ey Müslüman seni aldattılar Yıktılar seni, savurdular seni Şimdi Kur'an'ın sahibi Seni yaratan Allah sana diyor ki Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَ gelin, toptan gelin Bütünüyle Allah neyi nasıl emrediyorsa öyle gelin, öyle teslim olun Allah Resulü Aleyhisselam geldiğinde kardeşlerim Arap'ın ırk davası var Irkı için savaşıyorlardı Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki Musa Aba sen gel Saad bin Nebi Vakkas'a buyurdular ki sen gel eğer annen Müslüman olmuyorsa, baban Müslüman olmuyorsa, sen onların safında duramazsın. Çık sadım oradan buraya gel. Bundan sonra Arap'ın safı, Kürd'ün safı, Türk'ün safı değil, hakla batılın safı var. Hidaletle delaletin safı var. İslam'la cahiliyenin safı var. ''Elehâkü muttekâthûr <gülüyor> hatta zûrtumul makabir. Onlar ırklarıyla, onlar aileleri, onlar soylarıyla iftihar ediyorlardı. Kabirlere kadar gittiler. Kabirleri saydılar. Bizim yaşayanlarımız, bizim ölülerimiz ne kadar dediler. O kadar ırklarına itimat ettiler. kuran Hakim onlara وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bundan sonra şerefi seninle aynı dili konuşanların safında değil Seninle aynı dine inanan Aynı Allah'a Hazreti Muhammed'e teslim olanlar Onun safında izzeti arayacaksın Şimdi kardeşlerim büyük oyunlar var Suriye'nin bir tarafında Orada bir devlet kuruyorlar Kurmak istiyorlar Marksist bir devlet Ateist bir devlet Oradaki Müslümanların imanlarını parçalayan bir devlet ama manzaralar görüyorsunuz. Başına sarık saranlar sadece benim ırkından diye o insanların eline başındaki sarığıyla kapanan zelilleri görüyorsunuz. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, ''Hayır, el-hâkü muttekâthûr, hatta zurutumul makâbir.'' ''Ya cahiliyenin safında, ya İslam'ın safında duracaksın.'' ''Eğer başında sarık varsa, ırkından diye, dini imanı olmayan, namazla alay eden, Hazreti Muhammed'le alay edenlerin safında olamazsın.'' ''Ya İslam, ya küfür, ya cahiliye, ya hakikat.'' Allah buyuruyor ki ey Müslümanlar Müslüman olduğunu söyleyenler Uduhulu fissilmikâfe İslam'a onun bütün emirleriyle bütün yasaklarıyla gireceksiniz. Leyseminne men daa ila asabiyetin ve leyseminne men katala ala asabiyetin ve leyseminne men mat ala asabiyetin. Mihraba geçip namaz kıldırsan da, başında sarık olsa da, namazla alay eden insanlar senin ırkından diye eline kapanıyorsan, vallahi Hazreti Muhammed Kur'an seni kabul etmiyor. ''Uduhulû fissil mikâfe'' ''Ya cahiliye'' diyor, ''Ya İslam'' İslam'a toptan girmek. Dün İstanbul'da dolaşırken, bitboardlarda resimler vardı. Muhtemeldir ki burada da vardır. Aynı yerden idare ediliyor. Bir kadın yatmış, uzanmış. Ayakları ortada olan bir kadın. Bir tarafta bir erkek, baş tarafında başka bir erkek. Bacaklarını tutuyorlar, öteki başka yerinde eli. Yani gözlük reklamı yapıyorlar. Diyorlar ki... Aslında biz gözlük reklamı yaparak diyoruz ki bir kadını birden fazla erkek kullanabilir. Erkeğin bir tanesinin eli bir tarafta, ötekisi başka bir tarafta. Kur'an'a hakim buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ en اَنْ تَش۪يَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ İman ettiyseniz sizin toplumunuzda bu fotoğraflar olmayacak, bu siret, bu suretler olmayacak. Kullil mu'miniyne yaguzu min abusarihim. Erkeklere söyle, İslam'a toptan girsinler, başlarını kaldırıp kadınlara bakmasınlar, başkalarının helallerine bakmasınlar. Ve kullil mu'mine ati yaguzu nmin abusarihinne ve yapfuz nfurujehunne kadın dernekleri var, çağdaş kadın haklarını savunanlar var, hani neredesiniz kadını yatırdılar bir gözlük firmasının gözlük reklamında kadını bir cinsel meta olarak, cinsel varlık olarak ortaya koymuşlar, billboardlara çıkarmışlar, milletin çocuklarına diyorlar ki işte siz nerede bir kadını birkaç tane erkek olarak ondan istifade edebilirsiniz. Kadının onurunu ayaklar altına aldılar. Neden konuşmuyorlar? Neden? Onların tek davası var. Çağdaş Kadın Hakları Dernekleri'nin Hazreti Muhammed'e düşmanlık yapmak. İslam kadınla başörtüsüne tesettüre düşmanlık yapmak. Allah buyuruyor ki, ya اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَدُوا خُلُوا <كافة> Toptan İslam'a gireceksiniz. Sizin hayatınıza mahremiyet, sizin hayatınıza iffet, sizin kızlarınızın dünyasına tesettür gelecek. Erkekleriniz gözlerine, gönüllerine sahip olacaklar. Birbirinizle alay etmeyeceksiniz. Ya eyyuhellezine amenu. La yesher kavmun buyuruyor Kur'an-ı Hakim. La yesher kavmun. Bir kavim başka bir kavimle alay etmeyecek. Zandan kaçınacaksınız. Tecessüs etmeyeceksiniz. Birbirinizin evinde neler var onları araştırmayacaksınız. Bunları yaparsanız eğer... İslam'a toptan giremezsiniz. Bundan mahrum kalırsınız. وَاِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيِّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا Sokağa çıktınız, size selam verdiler. En güzeliyle icabet edeceksiniz. O olmadıysa, aleyküm selam diyeceksiniz. Ama en güzeli, ve سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللّٰهُ En güzel haliyle karşı tarafa, Kardeşim, madem ki bana selam verdin, yani bana dedin ki benden sana zarar gelmez. İşte ben de sana karşılık veriyorum. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Selam da sana, rahmet de sana, bereket de sana. İslam'a girin. Selam da olsun hayatınızın içinde. Kur'an-ı buyuruyor ki kardeşlerim Ya eyhellezîne âmenû evliyâ, la minkum minhum. Yahudileri, Hristiyanları Hazreti Muhammed'in düşmanlarını dost edinmeyin. İçinizde kim Müslümanlara karşı Yahudilerle aynı safta, İsrail'le, Siyonist'le aynı safta durursa Bilsin ki dünyada onların safında olanları Allah ahirette Yahudilerle, Hristiyanlarla, Hazreti Muhammed'in düşmanlarıyla beraber haşedecek. Bu ayetler okunduğu zaman Mekke'de farklı saflar vardı. Medine'de farklı saflar vardı. Bölündüler, iki saf oldular. Hazreti Muhammed'e iman edenler sallallahu aleyhi ve sellem ayrıdılar babalarının saflarından. ''Atalarının saflarından çıktılar, Daul Erkam'a geldiler. İki yer vardı. Daul Erkam vardı, Darun Nedve vardı. Küfür vardı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolu vardı. İslam vardı, cahiliye vardı. Kur'an Hakim buyuruyor ki, ''Hazreti Muhammed'e bakınız, yeniden saflarınızı oluşturunuz.'' Dün bir kardeşimiz aradı, ''Kardeşim arıyor.'' dedi yardım istiyor. Ya da başkaları aracı oluyorlar. Kardeşine yardım eder misin diyorlar. Etmem mi hocam dedi. Neden etmiyorsun kardeşim? Hasta olduğum zaman aramadı. Ameliyat olduğum zaman nasılsın diye sormadı. Haberin yok mu dedim? İnsan bu kadar Rabbine nankörlük yapar ama yine Allah bu insanlara rızkını verir. Sen kardeşine sana teşekkür etsin diye mi veriyordun yoksa Allah'ın rızasını kazanabilmek için mi? İslam'a toptan girmek demek. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, Mislah adında teyzesinin oğlu var, ona veriyor. Ne ihtiyacı varsa veriyor. Ebu Bekir teyzesinin oğluna bakıyor. Ayşe annemize iftira ediyorlar. Zina isnadığında bulunuyorlar. En bayağı isnadı, insanlık aleminin en iffetli kadınla itham ediyorlar. Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimiz yemin ediyor. Diyorlar ki, bundan sonra baktığım, beslediğim, bütün ihtiyaçlarını karşıladığım teyzemin oğlu... Madem ki bana bu kadar ihanet etti, vallahi bundan sonra ona bir şey vermeyecek diye Ebu Bekir yemin edince Hazreti Cebrail Kur'an'ın şu ayetiyle ile gelir: Wallayeteli ulul falimi mümkün en enyuutu ulil kurba wal masekine wal muhacirine fi O imkanı olanlar, gücü olanlar, iktidarı olanlar, miskinlere, fakirlere, muhacirlere bundan sonra bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Ebu Bekir radıyallahu anh yeniden keseyi açar, yeniden vermeye başlar. kuran Hakim der ki, İslam'a toptan giriniz. İnsanlar size teşekkür ediyorlar ya da etmiyorlar diye değil, Allah'ın rızasını kazanabilmek için veriniz. Yarın ahirette bulabilmek için veriniz. Toptan İslam'a gelin. Eğer toptan İslam'a giremezseniz, وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ şeytan. İşte bunun öte tarafı şeytanın yollarıdır. Şeytana tabi olmuş olurlar. Abdullah bin Selam radıyallahu anh Müslüman olur, önceden Yahudiydi. Cumartesi günleri ibadet ederdi. Müslüman olduktan sonra tekrar cumartesi günleri havraya gidip ibadet etmek ister. Allah Resulüne sorar. Efendimiz Aleyhisselam durur, Kur'an Hakim, Cibril'e emin Allah'ın şu buyruyla gelir. Abdullah, eğer İslam'a girdiysen, bundan sonra senin hayatında cumartesi olamaz. Ya cuma olacak, ya cumartesi. Ya İslam olacak, ya Yahudilik olacak. Kardeşlerim, şu evlerimiz, evlerinizdeki programlar, Diziler, madem İslam onları kabul etmiyor, madem ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki kuran Hakim, sana da, bana da, ya eyyuhellezine amenu, ey Müslüman olduğunu söyleyenler, Allah'ın dinine bütün emirleriyle, bütün talimatlarıyla girin, annemizden, babamızdan, Atamızdan öğrendiğimiz bir din vardı. Eğer o dinin içinde yanlışlar, marazlar barınabiliyorsa, Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, Atanın dininden çık, Kur'an'ın sana öğrettiği, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın miras bıraktığı İslam'a gir. Zira ortada üçüncü bir yol yok. Ya hak var, ya batıl, ya küfür var, ya İslam, ya hidayet var, ya dalâlet.